Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. İlmi Alet lalegül tv.com.tr sizlerin soru gönderebileceği adresimiz. Sizlerden gelen sorularımızı da İsmail A. Fıkıh Kulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz. Ve daha önce yapmış olduğumuz programlarımıza gelen sorularımızı da yine lalegül adresinden tekrardan izleyebilirsiniz. Çünkü gelen sorularda maillerimizde şunu görüyoruz ki, çok mükerrer tekrar eden sorularımız var. Bu anlamda sizler de oradan sorular, soru ve cevapları takip ederek bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. İnşallah Rabbim daha iyi günleri nasip eder inşallah. Amin inşallah hocam. Allah razı olsun. Amin. İlk sorumuzla başlıyoruz. Ben bir kaza geçirdim. Birkaç ay vücuduma su değmemesi gerekiyor. Bu sebeple temmüm alıyorum. Rüyalandığımda da temmüm alıyorum. Sorum şu. Gusül abdesti alamayacağımı bildiğim halde Af edersiniz, hanımımla birlikte olabilir miyim? Sonra teyemmüm alarak cünüplükten çıkmış olur muyum diye sormuşlar. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi ve's-salâtü ve's-selâmü alâ Rasûlillâh ve sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem ve ba'du. Kardeşimizin bu ifadesinden anladığımız kadarıyla şunu vurgulamak veya şunu sormak istiyor normalde abdest veya gusül alabilecek bir konumda değil, teemmüm oluyor. Eğer gayri ihtiyari olarak abdestsizliği gerektiren bir durum olsa veya cünüpluluğu gerektiren bir durum olsa tamam bunu anlıyorum. temim bunun yerine geçerliyor. Ama bunu bile bile kendim gusül gerektiren bir durumu oluşturabilir miyim? Hanımla münasebet Hı -hı. gibi vesaire. Ee, bu noktada nasıl e, bir cevap verilmelidir ki anladığımız kadarıyla bu noktaya vurgulamak istiyor kardeşimiz. Evet. Tabii öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Teyemmüm, hakiki veya hükmü aziyetin bulunduğu noktada halef olarak tahakkuk eden bir işlemdir. Hı -hı. Abdest veya gusül almaya hakikaten veya hükmen aziyetin olması. Tabii hakiki aziyet fiziksel anlamda suyun bulunmaması demektir. Hükmü aziyet ise su var ancak suyu kullanabilme imkanı yok. Söz hastasınız, vücudunuza su zarar veriyor. Hı hı. Veya iyileşme süreciniz uzuyor ki kardeşimiz de bu manadaki suali bu şekilde olanlaşıklıyor. Veyahut da su kuyuda o suyu çekecek alet ve edevatınız yok. Bu da aziyettir ama hükmü bir aziyettir. Hı gerek hakiki aziyet olsun, gerek hükmü aziyet olsun, teyemmüm, abdest ve yerine kaim olur ve halef olur. Hı hı. Bu saatten sonra o teyemmüm, abdest ve gusül ne ise aynı işlemi yerine getirecektir. Dolayısıyla bir insan e, nasıl ki keyfi olarak cünüpluluğu gerektirici bir durumu, tabi meşru çerçevede cünüpluluğu gerektirici bir durumu kendisi iradesiyle yapabilir. Hanım ile münasebette bulunması gibi. Daha sonradan yıkanarak o halden kurtaracaktır. Yıkanma imkanı yok ise de onun makamına kaim olan teğmüm de bu halden kurtaracaktır. Dolayısıyla bu kardeşimize vereceğimiz cevap, ee, teemmüm tamamıyla guslun yerine kayim, tamamıyla abdest yerine kayim olduğu için bundan dolayı ekstra bir efa, e, yani farklı gözetmesi gereken bir durum yok. Hmm. Normal hayatına devam eder. Normal sa şartlarda sağlıklı iken ne yapabiliyor ise burada da aynılarını yapabilir. He, sonunda eğer yıkanmayı gerektiren bir durum varsa ki yıkanması da mümkün değil evet. teemmüm de o işi halledebilecektir. Çünkü onun artık halefidir. Aslında fıkıh kaynaklarımızda teemmümün, abdestin halefi veya hususun halefi olduğuna e, işaret olarak da şöyle bir meseleyir delerler. Mesela diyelim ki kişinin elinde bir miktar su var ve o sudan başka da suyu yok. Ve elbisesinde de necaset var. O su ya necaseti temizlemeye yeterli olur veyahut da abdest almaya yeterli olur. Başka imkanı yok. İkisinin bu durumda bu kişi neyi tercih edecek? Evet. Elbisesini temizleyerek Abdestsiz yani teğemmüm ile mi namaz kılacak yoksa normal abdestini alacak ama üzerinde necaset ile mi namaz kılacak. Hmm. Tabii o elbisenin e, yani fazla bir elbise olarak düşünmeyelim. Sadece namazda setre avret dediğimiz avretini örtmesinin farz olduğu miktarını kaplayacak kadar bir elbise ve orada necaset. Hmm. Yoksa söz gelimi cübbenizde bir necaset var çıkartırsınız gömleğinizde de namazı kılabilirsiniz. Hmm. O şekilde düşünmeyelim. Tabii teori olarak yani bir varsayım olarak verilen bir örnektir. Bu durumda bu kişi ne yapacak? Ee, kitaplarımızda ki Halebi'de de var bu konu. Halebi Sagir'de e, İbrahim'in Halebi Hazretleri bunu beyan ediyor. Diğer kitaplarda da kaynaklarda da görmemiz mümkündür. Diyor ki bu kimse o suyu necaseti izalette kullanır. Abdest konusunda ise kullanmaz. Niye? Çünkü abdestin halefi vardır. Yani teyemmümdür. Hmm. Ama necasetin izale edilmemesinin bir halefi yoktur. Hmm. Dolayısıyla o suyu orada kullanır. E, kullandıktan sonra da abdest alması gerekiyor. Su yok. E, suyun olmaması bir aziyettir. Aziyet tahakkuk ettiği zaman da teyemmüme gidilecektir. Hmm. Dolayısıyla bu saatten sonra bu kardeşimiz teyemmimi alarak namazını kılar veya diğer abdestsiz yapılmaması gereken ibadetleri o teyemmimiyle yapabilir. Dolayısıyla evet. burada yani iş teyemmime <gülüyor> indiği zaman artık o teyemmim abdestten hiçbir farkı olmayacak, usülden hiçbir farkı olmayacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da ben pazarlamacılık yapıyorum. Anadolu tarafına genelde vaktim yollarda geçiyor. Soğuk zamanlarda mes kullanıyorum. Yolcunun mesini hiç çıkarmadan Üç gün kullanabileceğini biliyorum ancak ben özür sahibiyim. Vakit girdiğinde abdest alıyorum. Benim için de hüküm aynı mıdır? Yani mes kullanmam doğru mudur diye sormuşlar. Ee, yine soruyu açacak olursak normal mes konusunda özür sahibi da bir farklılık var mı yok mu? Hı -hı. Aslında bunu irdelemek gerekir. Tabii bundan önce mes nedir? Mes ayağı giyilen... Deriden veyahut da alt tarafı deriden veya deri olmasa da yürümeye mukavemetli, altına suyunu derhal ulaştırmayan, belli şartlara haiz olan ayağı örten bir çoraptır. Evet. Ve kişi abdestli bir şekilde bunu giydiği zaman yani mestlerini ayağına giydiği zaman bu kişi abdestini bozsa dahi o mest ayağa hadesin girmesine mani olur ee, ve kişi normal abdestini aldığında ayağını yıkamasa da üzerine mes vermesi yeterli olur. Ancak bunun belli bir zamanı var. Ee, kardeşimiz aslında bu zamanı ifade etmiş, yani bildiğini söylemiş. Gerçekten mukim ve misafir olarak bir ayrımı var. Mukim olan, yani misafir olmayan kimse için bir gün bir gecelik bir zaman, misafir olan kimse için ise üç gün üç gecelik bir zaman dilimidir bu. Tabi bu zaman ne zamandan itibaren başlar? Yani giyer giymez mi başlar? Hayır. Belki mestin hükmü başladığı andan itibaren başlar. Peki mestin hükmü ne zaman başlar? Mestin hükmü tam kamil bir abdest ile o mestinizi giydiğinizde bir ayakkabı giymek gibidir. Daha henüz bir faaliyeti yoktur. O ayağınızdayken abdestinizi bozduğunuz an mestin hükmü başlayacaktır. Çünkü sanki e, dafiye bir konumundadır. Yani hades manevi bir hal. Abdestsizlik diyoruz Hades'e. Hı hı. Abdestinizi bozduğunuz zaman o Hades sizin e, üzerinize yani abdest uzuvlarınıza hulül ediyor. Ayak da abdest uzuvlarınızdan bir tanesidir. Ona da hulül edecek ama üzerinde kimmez ona hulül etmesini yani ayağı o Hades'in sirayet etmesine engel oluyor. Hı hı. Ama belli bir zaman dayanabilir. Çok fazla dayanamaz. Hı. O da işte mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece dayanabilir. Yani meslin başlayacağı nokta o zamandır. Hades olduğu an, abdest bozulduğu an. Daha sonradan bu kimse abdestini alır, ayağına mes verir. Şimdi peki özür sahibi olan kimse ile özür sahibi olmayan kimse arasında bu noktada fark var mı? Tabii özür sahibi kimdir? Bunu daha önceki programlarımızda dillendirmiştik ama tekrar etmek güzeldir. Aynen. Ee, özrün bir sabit olması var, özrün bir devam etmesi var, bir de özrün nihayet ermesi vardır. Yani üçlü bir şamadan bahsedebiliriz. Özrün başlayabilmesi için bir namaz vakti, o namazı kılacak kadar fırsat vermeden o özrün devam etmesi. Evet. İstimrar dediğimiz devamlılık şartı vardır. Söz gelimi burnunuzda bir kanama oldu, ameliyat oldunuz veya dişinizi çektirdiniz. Bir kanama var, kan abdesti bozar. Ee, o derece kanıyor ki e, bir ara böyle bir fırsat versin de, kan dursun da abdestimi alıp da şu farzı eda edecek kadar fırsat vermiyor. Ama bu bir namaz vakti devam ediyor. Hı hı. Bu şekilde devam ediyorsa artık siz özür sahibi oldunuz. Evet. Peki ne yapmanız gerekir? Bundan sonra vakit girdiğinde abdestinizi alırsınız. O kanama olsa da olmasa da o abdest dilediğiniz kadar vakit içinde namaz kılabilirsiniz. Tabii başka şekilde abdestinizi bozmadıkça. Evet. Peki özün başlangıcı için istimrar, yani devamlılık şart. özün devamı için istimrar dediğimiz devamlılık şart mı? Şart değildir. Orada ise vakit içinde bir kere o özrün zuhur etmesi, bir kere kendisini göstermesi özün devamı için yeterlidir. Hı -hı. Ee, örnek üzerinden gidelim. Ee, diyelim ki öğle vaktinde özrünüz başladı, ikindi vaktine kadar size fırsat vermedi. Artık özür sahibisiniz. İkindi ile akşam arasında ise kesildi ama sadece bir, bir kere, kere yani olsun. bir saniye, bir dakika, birkaç dakika aktı durdu. Hala özrünüz devam ediyor. Hmm. Peki özür ne zaman nihayete erer üçüncü merhale? Tıpkı başlangıç gibi istimrar vardır ama bu sefer menfi açıdan istimrar. Yani başlangıçta nasıl ki devamlı akması gerekiyorsa bitmesinde ise devamlı akmaması. Hmm. Yani bir namaz vakti bir kere dahi zuhur etmemesi evet. gerekir. Bu olduğu zaman siz özür sahibi oldunuz. Peki özür sahibi olmaktan çıktınız. Çıktım. Peki özür sahibi olan bir kimse dedik ki vakit içinde almış olduğu abdeste dilediği kadar namaz kılabilir. Hmm. Peki bu kimse mes kullanabilir mi? Hmm. Kullanabilir. Peki kullanmış olduğu mes vakit sonuna kadar mıdır? Yoksa normal mestin hükmü itibariyle mukim için bir gün bir gece misafir için üç gün üç gece hmm. midir? Bu noktada kitaplarımız e, ayrıma gidiyor. Diyorlar ki kaynaklarımızda ki i̇bn Abid'in bunu matlap altında ele almıştır. Ee, diğer kitaplarımızda da mevcuttur. O mesti giyme anı önemlidir. O mesti giyerken özrü gerektiren durum henüz üzerinde yok ise yani diyelim ki burun kanamasıydı sizin özrünüze evet. sebebiyet veren şey. Ee, o anda burnunuz kanamıyor. Abdestinizi aldınız ve meslerinizi giydiniz. O mes normal sağlıklı bir kimsenin giydiği mes gibidir. Yani misafirseniz üç gün üç gece e, işini yapabilir, bu kimseniz bir gün bir gece işlevini getirebilir. Evet. Giyme anında eğer o özür sizde mevcut değilse, hmm. özrün hükmünün mevcut olmamasından bahsetmiyorum. Fiziksel anlamda özrünüz yok ise. Evet. Ancak giyme anında burnunuzdaki o kanama ise özrünüze sebep, o var iken giymişseniz o zaman o mühs diğer... Sağlıklı insanın giydiği meslekten farklı olarak vakit içinde hizmet edebilir. Vakit evet, çıktığı uçağım. zaman ve, e, veya diğer bir vakit girdiği zaman ki o konu tartışmalıdır ama tercih edilen görüş vaktin çıkmasıdır. Vakit çıktığı zaman çıkartılmalı ve yeniden abdest alınmalıdır. Yani meslek giyme anı önemli. Evet. Giyerken özürsüz olarak giydiyse ise normal kişiden farkı gibi. yoktur. Özürlüyken giymişse ise o zaman vakit içine endeksidir. Evet hocam. Bir başka sorumuza da hacamat yapan hacamın ücret alması uygun mudur? Bu konuda aslında hadis-i şerifler de var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hacamat olması e, ve ha ki kendisini hacamat eden e, Allahu Alem tam hatırlamıyorum ama hatırladığım kadarıyla e, köle bir zat idi ve ona ücret vermesi. Hmm. E, bunun e, fıkıhçılar ücret mukabilinde hacamat yapmanın caiz olduğunu bunu delil olarak getirirler. Evet. Ki Buhari'de de allah Alem, bu Ad-i Şerif var. Ancak e, bazı kaynaklarda hacamat ücretinin e, pek hoş karşılanmadığı ifade edilir. Onu da tabii e, farklı şekilde yorumlanır. E, niye hoş karşılanmaması? İşte kan satımı gibi. Oysa ortada bir kan satımı yok. Evet. E, veya bu Müslümanların arasında kendileri açısından bir yardımlaşmadır. Bu mukabil ücret almaması. Bu şekilde yorumlanıyor veya bu işi yapanların köle olduğundan dolayı ücret almaları yani kendi şahısları adına mal sahibi olmaları mümkün olmayacağı için. Ama fukaha bu konuyu talih ettiğinde öyle veya böyle mutlak anlamda bu bir ameliyedir, bir iştir hı hı hı. ve bu iş karşılığında kişinin <gülüyor> ücret almasında hiçbir mahsur yoktur. Evet. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bu mukabil ücret verdiği de sabittir Sahya Had-i Şerifler'de. Peki bunun biraz hani kötü bir meslek gibi görülmesi eski kaynaklarımıza baktığımız zaman e, meslek grupları içinde hacı amaçlılığı biraz basit görülür. Hmm. Aslında bu tamamıyla e, o anki yani o zamanın sosyal yapısından kaynaklanıyor. Evet. Yani o işi yapanların kimler olduğu bir de kan necistir. Necis olan bir şeyle iştigal. Bu bağlamda bu biraz e, işte kötü bir meslek gibi değerlendirilir. Oysa bu dediğimiz gibi tamamıyla sosyal yapıyla alakalı. Yani düşünün ki günümüzde ee, bir adam tıp fakültesini bitirmiş, sonra hmm. uzmanlık yapmış, sonra belli merhalelere gelmiş ve bevliğe uzmanı olmuş. İşi güceb idrarla uğraşacak ama bu toplumda kötü bir meslek olarak mı görülür? Evet. Tam aksine belki bu adama daha saygın bir gözle bakılır. Hmm. İşte bu meseleye de böyle bakmak gerekir. Yani kişinin uğraşmış olduğu şeyin necis olması <gülüyor> e, o mesleğin külliyen kötü bir meslek olması anlamında değil. İtibari olaraktır ki hacamatta tıbbi bir işlemdir. Tıpkı diğer tıbbi faaliyetler gibi nasıl ki bir doktorun yapmış olduğu işlem mukaveminde ücret alması... Onun açısından helalse bir hacamatçının da yapmış olduğu hacamat mukaviminde ücret almasında hiçbir mahsur lazım gelmez. Normal tıptır, helaldir. Bu noktada gelen rivayetler işte onu e, şahsi yemesin, şurada kullansın, burada kullansın. Fuka'nın taliliyle meselelere baktığımız zaman fuka onların hepsini farklı bir şekilde talil etmişler. Ve netice olarak verdikleri cevap külliyen normal kazançtaki durum neyse hacamat veya bu emsal yapılacak olan işlemle mukabil alınacak ücret de aynıdır. Evet. Dolayısıyla bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. Birazcık diploma takıntımız var hocam bizim mesela son zamanlarda. Evet. Ee, diploma olunca o iş çok iyi oluyor. Saygın oluyor. Evet saygın oluyor. Diploma olmayınca da maalesef evet. bu tip konuşmalar olabiliyor tabii. Bir diğer sorumuza da burnumda alerjik, rinit denilen alerjik bir durum var ve bazen burnumda da aynı zamanda kanama olabiliyor. Doktorum namaz kılmamda ya da abdest almamda bir sıkıntı olacağını söylemedi. Fakat hemen hemen bir hafta önce secdeye gittiğimde burnumda kanam oldu. Secdeye kafamı koyduğumda dişlerimde ve başımda sıkışma yani zorladığını da hissediyorum. Kısaca soracağım burnumda alerjik durum e, varken e, ve kanam oluyor diye abdest alırken burnuma su çekmiyorum. Üstünü mes ediyorum ve oturarak namaz kılıyorum. Doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum? Şimdi burada iki mesele, i̇ki var. mesele var. evet. evet birincisi e, bu kardeşimizde e, burnunda var olan bir hastalıktan dolayı kanama sıkıntısı var. Hı -hı. Ama diyor ki burnuma su çekmeyecek olursam bu kanama olmuyor. Evet. Eğer meseleye böyle bakacak olursak bu kolaydır. Çünkü abdestte zaten burnuna su çekmek, ağza su vermek yani mazmaza ve istinşak sünnettir. Hı -hı. Yani bunda böyle bir durumda söz konusu ise... Ağza ve burnuna, ağza vermesine bir sıkıntı yok diyor. Burnuna vermem ne evet. diyor? Burnuna su vermeden normal abdestini alabilir. Ee, yani bu en fazla bu sünneti terk etmiş olur ama buradaki gaye e, keyfi bir uygulama değil. Hı hı. E, çünkü abdesti bozan bir durumdur ki böyle bir imkanı da varsa zaten burnuna su vermeden abdest alması gerekir. Evet. E, ama diğer bir mesele, ha, tabii burada gusülü ayıralım. Yani gusulde hmm. e, mazmaza ve istinşak farzdır. Yani ağza ve burnuna su vermek farzdır. Evet. Kanamanın olması usta mani değildir. Yani bir insan usul abdesti alırken o anda abdestini bozucu başka bir işlemlerin bulunması gusulle iltibatlandırılmaz. Uslu sahittir belki abdesti bozulur namaz kılamaz. Onun için ayrı bir abdest alması evet. gerekecektir. Yani usul uslu gerektiren bir durumda bozulur. Abdesi gerektiren bir durumda gusul bozulmaz. Bu önemli. Hmm. Bunu bazı kardeşlerimiz karıştırabiliyor. Yani ben boy abdesti alıyorum. Boy abdesti alırken affedersiniz yerlenmem boy abdestimize zarar verir mi? Veyahut işte e, herhangi bir vücudumun bir yerinde sivilce vardı kanadı bu boy abdestime zarar verir mi? Hmm. Vermez. Boy abdestini gerektiren durum bellidir. E, cunupluluktur. Bu hmm. işlem tahakkuk etmedikçe sadece abdest bozulmuş olur ama boy abdestinde mani olsun. bir durum olmayacaktır. Dolayısıyla soruyu birinci e, konumunu bu şekilde değerlendirdim. Yani burada da e, şimdi hani burnunda sıkıntı var doktor. Hani su alabilirsin diyor ama aldığı zaman... Abdesi ka bozuluyor. Kanama oluyor. Kanama oluyor. Dolayısıyla abdesi bozuluyor. Bozuluyor. Ama ben burnuma su vermeden abdesi aldığım zaman ise bozulma olmuyor. Burada doktorun verdiği beyan o kadar önemli değil. Çünkü burada sağlık açısından kullanması Hı. doğru mu değil mi değil de kullandığında abdesini tutamama durumu söz konusudur. Ama gusülde bu fark etmiyor. Fark etmiyoruz. Gusülde, gusülde alacak. alacak. Alacak ama eğer doktorun burada eğer burnuna su vermesini yasaklaması söz Hı. konusuysa o da ayrı o bir zaman. konu. O zaten bir mazeret olacaktır. Evet. Ama öyle bir durum söz konusu değil ki kardeşimizin ifadesinden Onda bu soruyor. anlaşılıyor. Çünkü sadece abdesti bozma olayı var. Yani kanamanın abdestini hmm. alırken burnuna su vermez o şekilde abdestini alır. Burnuma mes ediyorum dedi ona yani gerek yoktur. Böyle o zaten şey yüzünü yıkayacaktır. Yüzünü, yüzünü yıkarken burnunun dış tarafı yıkanması gerekir. Bu evet. abdeste farz olandır. İçine su vermesi farz değildir. Hmm. Bunu ayıralım. Ancak soruyu ikinci açıdan baktığımız zaman diyor ki namaz kılarken... E, ...secdede baskı olduğundan dolayı da bir, bir kanama olabilir. Bir baskı oluşuyor. Baskı diyor. oluyor ve o e, hastalıktan dolayı da burnundan bir kanama evet, geliyor. Zorladığı için kanıyor. E, bu oluşmasın diye namazımı imale kılayım. Evet. Peki e, burada o zaman soruyu şöyle algılayalım. Birincisini iptal edelim. Şöyle bir mesele. Kişi özürlü olarak özür abdesiyle abdest alacak... ...ve o şekilde rukü ve secdeli namaz kılacak... Veya aynı kişi normal abdest ile ima ile namaz kılacak. İkisi arasında neyi tercih edelim? Evet. Yani iki mesele oluşmuş oldu sanki. Hmm. Bir adam düşünün ki bu kişi için iki şık vardır. Evet. Ya özürlü konumunda olacak, özürlü abdest alacak. Yani vakit içinde abdestini alacak, o kanama olsa da namazını kılacak. Ama ruku ve secdesini yaparak. Veyahut da bu kişi ima ile namaz kılarsa, yani oturarak namaz kılarsa... Normal özürlü abdest, abdest değil, normal abdestiyle namazını kılacak. Hangi yani ya namazdan fedakarlıkta bulunacak ya, ya abdestten abdest. fedakarlıkta bulunacak. Bu konuda tercih hangi yönde olmalıdır? Yine bu konuya baktığımız zaman kaynaklarımızda var olan bir meseledir bu. Yani hmm. çok yabancı bir konu değildir. Evet. Ee, orada da şöyle bakılıyor. Deniyor ki bu iki işlem işte e, abdestsizlilik yani özürlü hali diyelim ona. Bir de ima ile namaz kılma. Hmm. Bu kulada bir durum olmaksızın keyfi bir uygulama olarak bunlardan hangisinin yapılabilirliliği var? Yani bir insan keyfi olarak ima ile namaz kılabilir mi? Bir insan keyfi olarak herhangi bir mecburiyeti bulunmaksızın, bir hastalığı bulunmaksızın kendisinde abdesti bozucu bir durum olduğu halde namazını kılabilir mi? Fuka bu talili yaptıktan sonra şöyle bir cevap veriyorlar. Diyor ki bir insan seferde iken binek üzerinde nafile namazı ima kılabilir. Hiçbir mazereti olmadığı evet. halde. İma derken baş işaretidir. Evet. Secdeyi biraz daha fazla eğiliyor, rüküsünü biraz daha evet. az eğiliyor. İma dediğimiz olay budur. Hakikaten bir insan nafile bir namazı şehir dışında, binek üzerinde ima ile kılmasında herhangi bir mani yoktur. Her kitabımızda var. Bu ilmal kitaplarında bile vardır. Hmm. Ama bunun ötesinde keyifli olarak abdestsiz namaz kılma diye bir şey yoktur. Hmm. Ve abdesti bozucu bir durumla beraber namaz kılma diye bir şey yoktur. O yüzden deniyor ki bu kişi hakkında rükü ve secdeli namaz kılıp da özürlü namaz kılacağını özürsüz abdestini alsın ama imal namazını kılsın. Hmm. O zaman buna vereceğimiz cevap. Ee, dediği o. gibi madem ki secdeye gittiği zaman burnunda kanama geliyor, kan da abdesti bozuyor, o zaman özürler abdest alacak, gerek yok. Sen o kanamayı bir şekilde bertaraf et. Neyle bertaraf ediyorsun? İma ile namaz kılarak. O zaman normal abdestini alırsın, namazını da ima kılarsın, tam kâmil bir abdest ile namazını kılmış olursun. Biz diğer mesela anlattıklarınıza bakarak kendimiz bundan bir talih yapmış olsaydık hocam, ilkini tercih ederdik. Çünkü rükû ve secde... Namazda hani önemli demiştik ya. Ama biz, abdest de önemli. Evet abdest de önemli. Bakın bunun bir örneği de hatta e, ikinci soruda olsa gerek aslında bir nebze iş, işaret etmiştik. Evet. Hani dedik ya bir insanın elinde bir miktar su var. Hı -hı. O suyla elbisesinin necasetini temizler. Ama abdest alamaz. Evet. Abdest alırsa da necasetle hmm. namaz kılacak. Hangisini tercih eder? Dedik ki orada necaseti temizlesin. Evet. Niye necaseti temizlesin? Çünkü necasetle beraber namaz kılmaya dair bir şey yok. Hmm. Bir halef yok, bir şey yok. Ama abdestsiz teğmüm onun halefidir. Yani bir alternatifi vardır. O zaman tercihi de bu yönde yapılmalıdır. Evet. Bu konuda aslında böyle. Evet ona benzer bir şey hocam. Evet. Devam edeceğiz inşallah hocam yine sorularımıza kısa bir ara veriyoruz kıymetli izleyenlerimiz. İlmi Alet lalegül tv bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Ve yine daha önceki programlarımıza yapmış olduğumuz soru cevapları da lalegül tv hem oradan hem de YouTube sayfamızdan takip edebilirsiniz.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 diye sormuşlar. Tarafların var olduğu bir akit ki biz buna muhafaza akdi diyoruz. Bu satış da olabilir Hı -hı. veya icara akdi dediğimiz kira akdi de olabilir. İşçi işveren arasındaki diyalog da aslında kira akdidir. Bu emsal akitlerde asıl olan tarafların beyanıdır. Hı -hı. Yani taraflar, akdi yapan taraflar işçi ile işveren olsun veya satıcı ile alıcı olsun neyi tanzis etmişlerse, neyi dillendirmişlerse asıl olan odur. İnsanların nasıl algılayacağı veya örfün bu konuda nasıl olacağının bu noktada pek farkı olmaz. Evet. Eğer hususiyetle beyan var ise. Tabii bu şer'an fıkıh aykırı bir durumda olmamak kaydıyla. Evet. Ancak bazı şeyler sükût edilmişse, konuşulmamışsa işte o noktada örfe itibar edilir genel, yani o konudaki o sektörde, o iş alanında genel hakim olan görüşle ona bakılır. Şimdi kardeşimizin sualinde diyor ki normal iş, yani çalışma, çalışma saat. saatleri şu saatle bu saat. Evet bu Hı. genel bir örfü vurgular. Ama biz işverenle yapmış olduğumuz anlaşma mutlak değil. Adam tansiz etmiş şu kadar saat çalışacaksın diye. Hı. Ve siz de bunu ne yapmışsınız? Kabul, etmiş. Kabul etmişsiniz. Bu saatten sonra örfün bu konuda bir etkisi olmayacak. Hmm. Çünkü evet normal saatler, çalışma saati bu kadardır ama ben şu kadar çalışma mukabilinde seni kiralıyorum kabul ediyor musun? Veya ona mukabil ücret veriyorum kabul ediyor musun? Siz de kabul ediyorsunuz. Evet. Bu farklı da olabilir. Yani sizin gibi bir e, eleman piyasadaki kira değeri 10 lirayken ben 20 liraya çalışıyorum diyebilirsiniz. Hmm. Karşı tarafta bunu kabul ederse ben sonradan 20 lira vermem. Piyasa 10 lira olduğu için 10 lira veririm deme hakkına sahip olmaz yani sadece işçi veya sadece işveren açısından meseleye bakmamak gerekir. Her iki taraf, belli bir rakama anlaşmışlarsa, belli bir mesaiye anlaşmışlarsa, ve bu mesaide de kişi çalışıp da karşı tarafta o mukabil ücretini vermişse efendim, resmi makamlarda bu kadar mesafeye izin verilmiyor. Dolayısıyla ben bunu farklı şeyleri kullanmak suretiyle e, akit dışı olarak yani seninle konuştuğumuz halde konuşmamış gibi değerlendirilerek farklı bir ücret almaya hakkın var mıdır diye soruya el cevap yoktur böyle bir şey. Neticede işçiyle işveren nasıl anlaşmışlarsa, nasıl mukavele yapmışlarsa, o mukavele her iki tarafta sadakat göstermek zorundadır. Evet. Ama böyle bir anlaşmalar olmamış, cevvel kalem normal piyasa şartlarıyla iş alınmışsa, o zaman hakikaten piyasada ne kadar çalıştırılması gerekiyorsa veya ne kadar bir ücret alması gerekiyorsa, yani örf o zaman hakem kabul edilir, ona göre değerlendirmeye tabi tutulur. Evet hocam. Bir başka sorumuza da, Bacağımda kalça çıkıklığı var. Yerde namaz kılamıyorum. Tabure veya sandalyede kılabilir miyim? Oturarak kıldığımda her rekatta kıyama kalkabilir miyim ya da hep oturarak mı kılmalıyım? Aslında bu soru gibilerini defalarca cevaplamıştık. Evet. Yani şöyle demiştik. Namazda kıyam, ruku, secde farzdır, rükündür. E, illaki yapılmalıdır. Ancak e, bir zaruretten dolayı yapılamayacak olursa bunlar düşer. Ama bu noktada Hanefi fıkında bu rükünlerde asıl olan secdedir der. Secdeyi kişi bir şekilde yapamıyorsa, yani secde farzını ifa edemiyorsa, kıyam ve rükü farzı da o kişiden düşer. Hmm. Hanefi mezhebine göre. Evet. Ama diğer rükünler için bu söz konusu değil. Yani diyelim ki adam kıyamı yapamıyor, ayakta duramıyor ama secdesini yapabiliyor, rüküsünü yapabiliyor. O zaman o yapamadığını oturarak kılar, yani oduna oturur ama diğerlerini yapmak zorunda. Evet. Ama kişi secdeyi yapamıyorsa, bu özellikle Hanefi mezhebinde bu böyledir. Şafi mezhebi bu noktada farklı düşünmekte. Hanefi mezhebinde kişi eğer secdeyi yapamıyorsa diğerlerinin niyeti yani farziyeti düşer. Namaz otomatikmen imaya intikal eder. Hmm. Peki ima ile namaz nedir? İmayla ile namaz kişinin Yere oturması ki en güzeli secde mahalline en yakın olması. İmkanı varsa teşebbülde oturur gibi oturur. Gerekirse ayaklarını uzatabilir. Ha, buna rağmen sandalyede da oturabilir. Yani yüksek bir yerde de oturabilir. Ama faziletle alakalı güzel olanı secde mahalline yakın olmasıdır. Oturur ve namazını o şekilde başlar. Rüküsünü kafasını biraz eğer. Secdesine geldiğimiz zaman ise o rükuda eğdiğinden daha fazla eğer. Ve bu şekilde namazını kılar. Buna ima denir. İşte ben mı yapayım. Yani ayakta başlayayım ondan sonra oturayım. Bu Hanefi fıkhında doğru değil. Hatta orada şöyle bir sıkıntız da söz konusu olabiliyor. Yani namazınız özellikle sandalyede kılanlar için bu. Hmm. Ee, secdeye varamıyor, secde yapamıyor bahsettiğiniz hastalıklardan dolayı. Ee, Namazı ayakta başlıyor. Ayakta başladıktan sonra rükûsunu yapıyor ki rüküyü tam yapıyor. Secde yapacağı zaman sandalyeye oturuyor kafasını eğiyor. Evet. Oysa rükûsü secdesine nispetle biraz daha aşağıda olmuş oluyor. Evet. İşte bu iman noktasında sıkıntı olacaktır. Hı. Bu konuda gerçi tartışmalı, çelişkili, farklı ifadeler var. İbn-i özellikle bu konu e, geçmektedir. O yüzden burada eğer namazda secdeyi yapamıyor musun? Namaz artık imaya intikal etti. Otur, oturduğun yerde namaza başla ve o şekilde namazını kılacaksın. Ama ima yoluyla kılacaksın. Evet. Secdeni biraz daha fazla eğileceksin, rükküne biraz daha az eğileceksin. Burada da başlarken ayakta başlaması... Yok işte, onu, yani onu demeye çalışıyorum. Yok, yani şey yapıyorlar hocam, başlıyor, oturuyor, ondan sonra epey devam ediyor. Yoksa... O biz yok. kişi secdeyi yapamıyorsa ayakta başlamasına gerektiren yani, hiçbir yani. durum yoktur. O tarih falan da yok yani. Otursun, oturduğu yerde bak. Ha, belki burada Şafii mezhebindeki e, ihtilaftan kurtarabilme hmm. adına ayakta ben kıyamı yapabiliyorum ama bu sefer ruk'u konusunda dikkat hmm. edilmesi evet. gerekir. Biraz önce bahsettiniz noktada. gerekiyor. ayarlaması gerekir. mezhebimizin kuralı bellidir. Namazda secde yapamadın mı? Namazın imaya intikal etti. İmalde namazını kılacaksın. Oturacaksın. En güzeli secde yakın bir şekilde oturman. Yani yerde oturman. Ama yoksa sandalyede de oturabilirsin. Yani hmm. yüksek bir yerde de oturabilirsin. Ve namazını imayla başlayarak imayla bitireceksin. Burada yaslanma mevzusu var değil hocam. Onu da hemen ekleyelim mi? Yani bu... Mi? E Tabii ki namaz kılarken kişinin kendisini dik tutması, e, uygun olan ama yaşlan, yaşlılıktan dolayı veya başka bir takım sıkıntılardan dolayı kişinin yaslanması namazına mani olmaz. E, yeter ki o yaslanma haliyle namazdan çıkacak bir duruma gelmesin. Evet, yani uyku uyku hale gibi hale geçmesin. Evet. Diğer bir sorumuz hocam. Ben hemurayı hastasıyım ve tedavi olduğum halde şifa bulamıyorum. Bu yüzden de bazen 3-4 gün namazlarım, abdestim sürekli bozulduğu halde kılıyorum. Bu namazlarım kabul oluyor mudur? Ya da bunları kaza yapmam gerekir mi? Özür. Öncelikle Rabbim evet. acil şifa versin Amin diyelim. Cümle. Hatta bu kardeşimiz ve bu kardeşimiz gibi nice hasta olan kardeşlerimize Amin. Rabbim tez zamanda şifalar ihsan edilsin Amin. inşallah. Aslında bu soruya biz cevap verdik. Hani Hı. özürlü kişinin ee, nasıl olur? İnsan özür neyle değil. sabit olur? Sabit olan özür nasıl devam eder? O konuda yani orada vereceğimiz cevap bu kardeşimize de e, cevap niteliğindedir. Evet. Ama burada e, bir noktaya yine temas etmek istiyorum ki bunu da daha önceden temas edilmişti. İşte namazım kabul olundu mu gibi bir ifade var. Evet. Ee, fıkı kabule bakmaz, sıhhata Fak. bakar. Evet. Yani kabulünde Allah'tadır, Allah katındadır kabul olunup olunmaması. Ancak sen şartlarını yerine getirerek kılmışsan sahiptir denir. Şartlarını yerine getirmemişsen sahit değildir denir. O yüzden e, yani ben bu şekilde e, yani kanama olduğum halde namaz kılsam namazım sahih olur mu diye soruyu bu şekilde tadil edecek olursak, düzeltecek olursak özürlü şartlarına riayet ederek kılmışsak sahih olur. Ama özürlü şartlarına riayet etmeden yaparsak, El evet, cevap sahi olmaz. Evet hocam. Bir başka sorumuzda da ben iki gün önce altın aldım ve 10 TL param eksik kaldı. Sonra veririm dedim. Satıcı da tamam dedi. Sonra iki gün içinde ödemek için gittim ve bana dedi ki altın düştü vermene gerek kalmadı. Ben yine de vermek istedim almadı. 10 lirayı vermem gerekiyor. Şimdi aslında soruya baktığımız zaman kardeşimizin sormak istediği nokta Diyor ki ben orada altında değer kaybı olduğu için e, anlaştığımız rakamdan daha düşeye geliyor. O parayı vereyim mi, vermeyeyim mi? Hmm. Karşı taraf istemiyor. Oysa bu başa baktığımız zaman bu kişi vadeli altın almıştır. Evet. Altın alım satımı, döviz alım satımı fıkıhta ayrı bir bapta değerlendirilir. Yani normal alışverişten farklı olarak değerlendirilir ki buna sarf denir. Sarf akti, akit yapısı itibariyle diğer akitlerden farklılıkları vardır. Hmm. Çünkü faizin en fazla cari olabileceği bir noktadır sarf akti. Burada da şimdi altın alımlarında veya döviz alımlarında yani her iki tarafın her iki bedelin para olduğu noktalarda ki altın hırki paradır. Yaratılış itibariyle paradır. Dolayısıyla burada eşitlilik aynı cins olmaması durumunda şart değildir. Ama peşinlilik her halükarda şarttır. O yüzden ben size altını alıyorsam karşılığında vermem gereken bedeli bedensel ayrılık vuku bulmadan önce vermem gerekir. Bu noktada e, çok e, yani tehditvari diyelim veyahut da bunun e, önemini ifade edebilme adına çok hadis-i şerifler var. İşte arkadaşın diyor yani alışveriş yaptığın kişi muvatta geçiyor bu. Senden izin istese şu ileri gidip geleyim oradan parayı alayım ona izin verme. Bedensel ayrılık vuku bulmasın beraber git diyor. Bu derece beraberle dikkat edilmesi gerekir. Sarf ile alakalı. O yüzden kardeşimizin buradaki soru sanki o noktada bir sıkıntı yokmuş gibi. Ben altın aldım, paramda bir eksik çıktı, onu da sonra veririm dedik ve ayrıldık diyor. Oysa bu alışveriş, riben nesa diye tabir ettiğimiz vade faizi tahakkuk etmiştir. Burada yapılması gereken tövbe istiğfar edilmeli. imkan varsa bozulup yeniden bir akit yapılmalı ama nesadır bu. Çünkü burada bir fazlalık olayı yoktur. O yüzden Ha, altının fiyatı belliydi, akti neydi yapıldıysa aslında satın bedeli odur. Malın daha sonradan düşmesi veya artmasının bir önemi olmaz. Yani meseleyi altın olarak düşünmeyelim de, çünkü altından peşin olması şartı var ya, e, diyelim ki ben size şu kupayı satıyorum, vadeli satıyorum veya bir araba satıyorum, vadeli satıyorum. Şu andaki bedeli 10 lira, işte iki aylığına 5-5 e, ödersin 10 liraya sana sattım diyorum. Siz de kabul ettiniz. Birkaç gün sonra veya bir ay geçtikten sonra arabanın değeri düşse, benim alacağımdaki miktar düşer mi? Düşmez. Arabanın değeri artsa alacağım miktar artacak mı? Artmaz. Alışverişteki bedel ne konuşulmuşsa satın bedeli ki buna fıkıh dininde semen deniyor. Onun verilmesi gerekir. Zaten o eğer yuvarlak bırakılsa, elasteki bırakılırsa alışveriş fasıt olur. Yani ben bunu aldım piyasa değerine göre fiyatın artması veya inmesinden dolayı ben bu farkı sana yansıtırım veririm şeklinde olursa bu bildiğimiz klasik fasit bir akit olur ki fasit akitte Hanefi fıkhında eşittir faizdir. O yüzden fiyatı sabitlemek lazım. Fiyat sabitlendikten sonra mala gelecek olan zam, piyasadaki malın artışı ve eksilmesi müşteriyi etkilemeyecek. bayi de alacağı bedel konusunda dir. Düşmesi durumunda nasıl ki karşı tarafa bir şey yansıtılmıyorsa artması durumunda da yansıtılmayacak. Ama dediğimiz gibi bunun normal alışverişte sarf akdinde ise zaten vadeli alışlar mümkün değildir. Vadeli alım satım yapmak zaten caiz değildir. Hocam bir de günümüzde özellikle etrafımızda çokça görüyoruz. Kapalı çarşıda tanıdığı birisi olanlar mesela diyor ki işte altın düştüğü zaman bana bin TL'lik işte bir altın al. Ondan sonra akşamleyin getir bana onu diyor. Parasını ben sana bin lirayı vereyim diyor. Böyle yapılan bir işlemde doğru olur mu? Şimdi bunu iki şekilde düşünebiliriz. Sizin böyle söylemde bulunduğunuz kişi o işi yapan kişi. Yani evet. diyelim ki siz kuyumcusunuz. Altın olum satıyorsunuz. Ben size diyorum ki altın düştüğü an veya şöyle döviz düştüğü an ben şu kadar altını senden satın aldım. Sen de sattım şeklinde de bu şekilde ise e, burada aslında hakikatte bir alışveriş yok. Evet. Sadece fiyatı dondurma var. Hı hı. Yani e, siz tamam ben bu fiyattan bu altını vereceğim şeklinde bir taahhütte bulunmuş oluyorsunuz. Ben de o altını o fiyattan alacağım diye bir taahhütte bulunuyorum. Hı. Ama daha henüz ben altını almadım. Evet. Çünkü gelip de beraber bir akit yapmadım. yapmadım. Size para vermedim. Evet. Dolayısıyla mesela bunun şöyle bir sıkıntısı olur. Siz satmamaya hakkınız olduğu gibi benim almamaya da hakkım vardır. Hı. İkinci bir problem de e, diyelim ki ya, o esnada yaptık sonradan aradan biraz zaman geçti altın arttı arıyorum seni tamam o altını sat böyle bir şey olmaz Heh. çünkü almadın ki satacaksın evet. yani burada ortada bir satış yok bazen de şöyle olabiliyor e, ben kuyumcuya gidiyorum para bırakıyorum TL bırakıyorum bu para sende dursun diyorum i̇şte aradan zaman geçiyor altın yükseliyor iniyor. telefon açıyorum benim o parayla senden şu kadar altın satın aldım sen de sattım diyorsun. Evet. Daha sonradan düşüyor işte o altınları tekrardan sana şu fiyata sattım. Yani işte şeydeki dövizdeki hareketlendirmeyle al sat al sat yaparak para kazanmaya gayret ediyorum. Sizin de bu işinize geliyor nakit para elinizde duruyor. Çünkü hiçbir zaman para çıkmıyor. Evet. Benim paramı zaten kullanıyorsunuz. Evet. Burada sıkıntı olur. Ne manada sıkıntı oluyor? Bir, bir kimse alışverişin iki tarafını üstlenmiş oluyor. Şimdi ben size parayı veriyorum. Vekalet veriyorum, benim namımı altın al diye. Evet. Sonra siz altını satın alıyorsunuz. Kimden satın alıyorsunuz? Kendine. Kendinizden satın alıyorsunuz. Yani asaleten satıcı, vekaleten müşteri olmuş evet. oluyorsunuz. Bir kişi, bir bünye aynı anda hem alıcılık ve hem de satıcılık işlemini üstlenmesi mümkün, mümkün değildir. Değil. Aynı anda bunu yapmamız mümkün değildir. Hmm. Ya alıcı başka biri, satıcı başka biri olmalıdır. Vekalet, asanet veyahut da başka açılardan da olabilir. Hmm. Bu manada sıkıntı var. Ama şöyle olsaydı ben size bu vekaleti veriyorum, param sizde duruyorum aramızda bir hukukumuz var, e, fiyatlar düşüyor. Size diyorum ki vekalet veriyorum, git benim namı altına al. Siz de yandaki kuyumcuya gidiyorsunuz, Ondan yani yabancı birinden benim namı altına alıyorsunuz, teslim ediyorsunuz, parayı teslim ediyorsunuz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Orada, ha ben orada bulunmuşum, o işlemi yapmışım. Ha benim vekilim olan siz orada bulunmuşsunuz, hmm. bu işlemi yapmış oluyorsunuz. Kendinizde değil de, yan komşunuzla yaptığınız anda… Bunda... O, yani maksat taraflar olsun, evet. iki kişi olsun. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da hocam, vesvese halinde olan bir kadının eşi yani kocası kadın gusül alırken vesveseden kurtarmak maksadıyla kocası ona bakabilir mi diye sormuşlar. Normalde karı koca ilişkilerinde e, tabii şeri şerife aykırı ilişkinin haricinde yani arka yolda beraber olmanın hmm. dışında e, her türlü birbirlerinden faydalanmaları mubahtır. Evet. Belki edep çerçevesinde şöyle olsun, böyle olsun şeklinde kaynaklarımızda ifadeler var. Ama bu haramlılık mahiyetinde değil. Yani kadın da erkeğe bakabilir, erkek de hanımına, e, nikahlısına bu manada bakabilir. Ki e, bunların aynı yerde yıkanmasında da fıkhen herhangi bir sıkıntı olmayacak. Yani ikisi aynı yerde, aynı yerde yıkanmasında da yani. bir sıkıntı olmaz. Hukuksal anlamda Hı -hı. bir sıkıntı olmaz. E, artı sualde de e, burada aslında başka bir gaye var. Karşı taraf vesveseli, yıkadığı uzuvu bir, bir daha yıkıyor, bir daha yıkıyor, bir daha yıkıyor. Yok yıkamamıştım diyor, bir daha yıkıyor. Banyodan çıkamıyor. Bu sıkıntıyı bertaraf edebilme adına eşi ona yardımcı oluyor. Oranı yıkadın ben gördüm, Fulanı yıkadın ben gördüm diyerek o vesveseyi def edebilme adına. Ki bu güzel bir şeydir aslında. Yani mahremiyet noktalarına dikkat etmek kaydıyla bunu her vesveseli kişilerle de uygulanabilir. Yani özellikle abdest alan kardeşlerimiz oluyor. Çıkmıyor bir türlü abdestten. Evet. Yani abdest alıyor da alıyor, alıyor da alıyor. Burada hemen yanına giderek işte elini yıkadın, yüzünü yıkadın, başını başına ettin. Tamam bitti. Çık. Bundan sonra daha yapma deyip ona müsaade etmeme. Tabii meşruiyet çerçevesinden evet. bahsediyorum. Normal karı koca gibi değil. Hı hı. E, bu noktada bu güzel bir eylemdir ki ki bunlar hem ki karı ise zaten bunda hiçbir mahsur da olmayacak. Evet. Halkça bilinen tabii ki yanlışlarımızdan bir tanesiydi. Bu çokça herkesin ee, doğru bildiği yanlışlardan birisiydi. Gusül alma işte eşte beraber. Bu edeblerle ilgili. Evet, edeblerle Yoksa yani, şey. olarak, hukusal olarak yine yani aynı ikisinin aynı yatakta bulunmaları caiz de, aynı banyoda yıkanmalarında hmm. niye bir sıkıntı olsun? Evet. Ee, dediğimiz gibi ama bu edebi mahiyette ifade edilen şeylerdir. Yoksa husu, hukuksal anlamda bir sıkıntı yoktur. Evet. Ee, bir diğer sorumuz daha doğrusu son sorumuz hocam. Biz dört erkek, beş kız toplam dokuz kardeşiz. Annem yaşıyor. Babam rahmetli olduğunda ev tek katlıydı ve annemin üzerineydi. Babam öldükten 2 sene sonra annem benimle birlikte üç erkek kardeşime de diğer erkek kardeşime o zaman 13 yaşındaydı ve maddi gücü de yoktu. Mevcut üzeri, evin üzerine herkes kendine birer kat yapsın ve sonrasında bu katları üzerinize vereceğim diye söz verdi. Biz o zamanların imkanlarıyla işlerimizin altınları ve borçla birer kat yaptık ve borçlarımızı ödedik. Aradan 28 yıl geçmesine rağmen hala annem kendi yaptırdığımız daireleri üzerimize vermedi. Sadece birinci kattan bütün kardeşlerin hakkı var, ama bazı kız kardeşlerim tamamından hak istiyor. Ee, Allah indinde bir vebal altına kalmamak için bu konuda olması gereken fetva nedir diye sormuşlar. Tabii burada e, miras ile özmal birbirlerine karışmış. Evet. Yani miras olan bir yer var. Hı hı. Ee, ancak onun üzerine herkes kendi şahsi mal varlığıyla yer yapmış. Evet. Ama bununla beraber o verilmemiş. Ee, diğer e, varisler ise orada benim de hakkım var veya yok şeklinde bir hı. tartışma var. Ee, genelde biz bu gibi konularda yani tarafların var olduğu konuda ki burada bir husumet var aslında, bir anlaşmazlılık var. Çünkü anlatıldığı gibi ise diğer kardeşin e, kişinin yapmış olduğu daireye benim hissem var demesi pek makul değil. Evet. Ha, belki arsadan hissem var arsadan diyebilir, o ayrı bir konudur. İşte bu gibi meselelerde yani tarafların bulunduğu e, meselelerde biz bir kişinin sualine göre cevap vermemeyi tercih ediyoruz. Hı hı. Burada şu sıkıntı oluyor, çünkü kendince meseleyi size anlatıyor. Onun anlatımına göre siz cevap veriyorsunuz ama verdiğiniz cevap bir nevi karşı tarafı izam eden bir cevap. Yani o da diyecek ki ben bunun fetvasını sordum. Senin buna hakkın yokmuş veya varmış. Evet. Oysa onu dinlemedik. Belki bunun teferruat olarak kabul ettiği, oysa gerçekten hukuksal seyri değiştirecek bir olay vardır. O onu beyan etmemiştir. Öteki taraf onu söyleyecektir ve mesele seyri farklı alana geçebilecektir. Yani o yüzden bunu bilmemiz gerekir. İşte anne diyor ki bunu e, yapın dedi. Annenin böyle deme hakkı var mıydı? Bu da ayrı bir konu. Baba kim, yani mal kimden kalma? Annenin oradaki hissesi nedir? Burada birçok detaylar olabilir. O yüzden evet. bizim tavsiyemiz tarafların olduğu meselede e, her iki taraf e, ilmine güvendiği, takvasına güvendiği bir kişiyle e, gelirler. Onunla beraber konuyu ona anlatırlar ve her ikisi de sulu olarak Belli bir konuda anlaşmaya gayret ederler. Bunu fetvadaki arkadaşlarımızla da bu şekilde yapıyorlar. Yani bazen oluyor fetvaya soru geliyor. Soru da aynı bu kabilden oluyor. Yani taraf olduğu bir meselede kişi kendi açısından soruyu soruyor ve cevap bekliyor. Oysa biz fetva kurulunda diyoruz ki bir meselede husumet varsa, taraflar varsa cevap yok. Her iki taraf dinlenmelidir. Çünkü aksi takdirde şöyle oluyor. Ben İsmail'e fetva kulunda sordum sen haksızmışsın. O da diyor ki ya beni dinlemeden benim haksız olduğuma nasıl karar verdi ki? Haklı. Evet, doğru bu doğru bir şey değildir. O yüzden tavsiyemiz bu kardeşimize husüme sahibi olduğu diğer kardeşleri kimse aralarındaki sıkıntı hep beraber ilmine, takvasına güvenliği birinin karşısına gelsinler. Hı -hı. Konuyu anlasınlar ve desinler ki bizi sulh edin. Bizim evet. aramızı uyuşturun, bizi barıştırın. Onlar da bu noktada e, inşallah yardımcı olurlar. Evet. Hocam bu şey miras meselesinde babadan mal kalınca veya Anneden bir mal kalmışsa bunların taksilatında herhangi bir değişiklik olur mu? Şimdi bizim Karadeniz'de şöyle bir sıkıntı var. Onu beyan etmek gerekir. Normalde vefat ettiği zaman bir kimse o kişi ana da olsa baba da olsa geriye kalan kimse kalan kişilerin niteliğine göre mal taksim edilir. Evet. Burada bir fark yoktur. Ama bizim yörede özellikle Karadeniz'de baba vefat ettiği zaman maldaki bütün hüküm anneye geçiyor. Yani sanki mal annenin malıymış evet, gibi malıyormuş. değerlendiriyor. Çocuklara hiçbir şey vermiyor veya anne ne kadar kime ne veriyorsa o gibi yapılıyor. O vefat ettiği zaman ise annenin malıymış gibi taksim ediliyor. Oysa e, annenin böyle bir hakkı yoktur. Kocası vefat etmiştir. Çocukları varsa kalan malın sekizde bir anneye aittir. Hepsinde he, çocuklar tabii ki anneye bakmakla mükelleftir. Evet. O ayrı bir konu ama bakmakla mükellef olması ayrı bir şeydir. Mal varlıklarına el koyması veya bu malda sizin yetkiniz yoktur demesi bu ayrı bir meseledir. Hmm. O yüzden yani kimin yani kim vefat etti? Vefat eden kimsenin geriye kimler kaldı ve bu kimler arasında mal taksim edilmeden diğerimi mi vefat etti? Bunu bilerek, çözerek gelmek gerekir. Yoksa ben soruyu sorulduğu zaman biraz daha gerisine gitmeyeden cevap verecek olursak hata edebiliyoruz. Hocam böyle bir durumda mesela işte anne, hak işte söz sahibi bir çocuğuna veriyor. Mesela iki çocuğuna veriyor, evet. bir çocuğuna vermiyor. Burada bu iki çocuğun bu parayı alması mı lazım? Üzerindeki şeyleri verilen hak alması mı lazım? Yoksa yani anne kardeşler görüyor ki burada bir adaletsizlik evet, var. var. Ee, ve adaletsizlik tarafında kendisi zulmedilen taraf değil Hı -hı. kendisine verilen taraf ama kendisi üzerinden zulmediliyor evet. bu noktada annesinin karşısına çıkarak senin bu yaptığın adaletsizliktir, caiz değildir bunu bana dahi versen ben bunu almıyorum Almaması burada abilerim hakkı var Al, yani bu şöyle düşünün <gülüyor> e, zalimin zulmünü bir şekilde kendi üzerinden tatbik edecektir Hı -hı. yani bana ne o günahı onun boynuna diyemezsin sen evet. ona vesile oluyorsun yani bu özellikle kardeşler arasında sıkıntı. Sadece anne ile alakalı değil. Bu babalarda da oluyor. Baba evlatlar arasında mal veriyor ama adaletsizlik yapıyor. Evet. Birine fazla veriyor, birine az veriyor. Hatta kız erkek ayrımı yapıyor. Ki daha önceden söylemiştik. Hal hayatta verilen e, malda kız erkek ayrımı da yok. Kıza da bir, erkeğe de bir. Evet. Erkeğe iki kıza bir o miras hukukundadır. Evet. Evet. Ama hala hayatta veriyorsan eşit vereceksin. İmam-ı Ebu i̇mam Muhammed'in bu noktada farklı görüşleri olmakla beraber tercih edilen görüş eşit olmalıdır. Burada eğer eşitsizlik yapıyorsa bu bir adaletsizliktir. Evet. Herhangi bir gerekçesi olmadan, şer'i bir gerekçesi olmadan yapıyorsa bu bir adaletsizliktir. Bu adaletsizlik noktasında diğerleri de bunu iptal etmeleri. Çünkü evet. Men fel bi Efendimiz öyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Biriniz bir münkeri, bir yanlışı gördüğü zaman eliyle düzelsin. فَاِنْ لَمْ يَسْلَتِي فَا Diliyle düzelsin eğer eliyle düzeltme imkanı yoksa. فَاِنْ yastatı, يَسْلَتِي فَا بِيْ Ona da imkan yoksa kalbiyle buğz Ama burada nasıl olsa ben kazanan taraftayım. Evet. bali babamın boynuna, anamın boynuna, kardeşimin boynuna demek bu zulmü alkışlamak Onların olur. Onların yediği caiz midir? Yok. Fazla oluyor çünkü. Şöyle ya. söyleyelim. Ee, baba adaletsizlik de yapsa vermiş olduğu mülk mülktür. Mirasta kalanla mesela. Mirastan bahsetmeyin. Evet. Baba hali Hı. hayatta veriyorsa hukuksal anlamda o onun mülkü olur. Ona Hı. diyecek bir şeyimiz yok. Adaletsizliğinden dolayı günah işlemiştir. Evet. Bunu bertaraf edebilme adına diğerlerinin inkar etmesi. Ama hakkı olmayan bir şey verdiyse ki anne meselesinde Heh, o e, orada zaten onun malı değil ki onu ona veriyorsun. Yani sana burada düşen sekizde birdir. Sen ise tamamını filana veriyorsan bu sahip olmadığın bir malı veriyorsun demektir ki ötekinin onu alması sanki bir hırsızlık malını alması gibi veya da gasp edilen bir malı teslim alması, hediyeyi kabul etmesi gibi olur ki ona da caiz olmaz, onu mülk olarak edinmesi de mümkün değildir. Allah muhafız o zaman haram yedirmiş oluyor kendi eliyle evlatları. Aynen öyle. Rabbim muhafaza Amin etsin. Amin inşallah hocam. Programımızın sonundayız. Son olarak dua babında neler söylemek Rabbim ümmeti Muhammed'in dertlerine deva, hastalara şifa, borçlarına da tez zamanda borçlarını ödemek nasibesin inşallah. Amin inşallah. Sıkıntılı kardeşlerimiz var, hasta olanlar var, özel dua isteyenler var ki özellikle bunları müşahede ediyoruz. Bunların kalbinde olan dualar hepsi Allah katında malumdur. Rabbim en ince ayrıntılarına kadar vakıftır. Onların da hayır isteklerinin tez zamanda Rabbim ishanelisin inşallah. Allah razı olsun hocam. Bilmemize. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımızın sonunda hiç. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve geçmişte yapmış olduğunuz programlarımızda Lalegül TV'nin hem resmi internet sitesinden hem de YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla-i Manatulun'a